وان اهلهم واولادهم وازواجهم واصحابهم واتباعهم اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم ربي اشرح لي صدري. ويسر لي أمري وحل لغدة من لساني يفقه قولي فأفوط أمري إلى الله إن الله بصير العباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أفضتم من عرفات فذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم ya İlahe'l Âlemin, zahir ve batınımızı var imaniye ve Kur'aniye'yle münevver eyle. Bizleri şeytan aleyhim ve istehikanın şerrinden masul ve mahfuz eyle. Tevfikatü Sübhaniye'ne her halükarda bizlere refike eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şeref şerefiya beyle. Amin, hurmeti seyyidin mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin Muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hakk'ın inayeti altında inşallah haçla alakalı bahisler üzerinde duruyorduk. Haçla alakalı bahisleri size takdim ederken bir haç rehberi mahiyetinde kütübü fıkhiye hac nasıl yapılır o şekilde o stilde mevzular üzerinde durmadım. Daha ziyade mana ve muhtevası üzerinde tergibat ve teşvikatta bulunur mahiyette durmaya çalıştım. Mevize için gerekli olan da budur. Benim haccin, hac menasikinin farzına, vacibine, sünnetine, müstahabına dair size burada teker teker sıralayacağım şeyleri hatırınızda tutmanız mümkün değil. Bunu inşallah Cenab-ı cümleye nasip eder, gittikleri zaman orada rehberden okuyarak ve bir rehberin pişuvalığı altında arızasız, kusursuz yapar geriye dönerler. Ne haccin ifradından bahsettim, ne umre ile haccin arasını açma temettüden bahsettim, ne ikisinin ihramını cem etmek krandan bahsettim, ne onun kurbanından bahsettim, ne Arafat'ta kalmanın adab erkanından bahsettim. Ne Müzdelife'de duruş keyfiyetinden vakfeden bahsettim. Ne rem Cimar dediğimiz çeşitli yerlerdeki şeytanları taşlama meselesinden bahsettim. Ne ifade tavafından ne de veda tavafından bahsetmedim. Yer yer belki bunlardaki hikmete dikkat nazarınızı çektim. Mana ve muhteva üzerinde hep beraber durduk. Benim için maklub olan keyfiyet bu idi, maklub olan keyfiyet üzerinde durmaya çalıştım. Cenab-ı vacib ve Tekaddes Hazretleri, bütün ibadetü ü taatımız gibi, İslam içinde bir sehim sayılan, ayrıca bir hisse sayılan, çok büyük bir payı bulunan menasiki haccı, kendi kâmet kıymetine uygun edaya, ıstıtaatı elde eden bütün müminleri muvaffak eylesin. Hac, sair erkan-ı İslamiye gibi bir sehmi İslam'dır. Namaz bahsinde bir hadisi şerif, Bezzardan mervi size okumak suretiyle dikkatinizi bir noktaya istirham etmiştim. Fâri Kâinat Efendimiz Ebu Hüreyre'nin nakliyle buyuruyorlar ki, el İslamu ثemâniyetü eshumin'' İslam sekiz bölüme sekiz sehme ayrılır. Bu sekizi yerinde bir araya getirilerek yapıldığı zaman insan kamilen İslam'dan hissesini almış olur. Bunlardan bir tanesini yapıp diğerini terk ettiği zaman bir sehimle, iki sehimle, üç sehimle yaptığı kadarıyla İslamiyete iştirak etmiş olur. El-İslamu sehmun ve salatu sehmun. Ve savm sahmun ve zekatu sahmun ve emr bil ma'ruf sahmun ve nehye anil munkar sahmun ve cihadu fi sabilillahi sahmun ve khaba efendimiz buyuruyor Bir bütünün erkanından ibaret olan bu saydığımız şeyler birer sehim halinde bu bütünü tamamlar. Namazın rükünleri, şartları gibi Namazın meydana gelmesinde bu rükün va şartların tesiri gibi bu sehimler yerine getirildiği zaman bütünüyle hakla münasebetinizin tamamını ifade edecek bir ittisal, bir haytı ustat meydana gelir. Ciddi bir münasebeti hak temin ve tesis edersiniz. İslam bir sehimdir. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah Aslan payı alan büyük bir sehimdir. Bir kapıdır, bir menfezdir. Bununla içeriye girilir. Erkanın kilidi bununla açılır. Bu olmadıktan sonra namazın manası, zekatın manası, savunun manası, hacın manası yoktur. Sehim dediğimiz zaman akla gelen, mutlak zikredildiğinde hemen tahaddür edilen sehim İslam'dır. Namaz da bir sehimdir. Bütün ihtişamıyla, müminin miracı olmasıyla, sefine-i dinin direği bulunmasıyla, pusulası bulunmasıyla, namaz da bir sehimdir. Namaz sehmini eda eden, ameli olarak Müslümanlığa o kadar iştirak etmiş olur. Fahri Kainat Efendimiz buyuruyor, Oruç da bir sehimdir, zekat da bir sehimdir. İnşallahü u Teala ileride üzerinde duracağız bunların emr bil maruf bir sehimdir. Bu noktaya intikaliyle görüyoruz ki avamın ilmi hallerde gördüğü gibi İslam'ın şartı beş değildir. Belki pek çoktur. Nitekim kendi erkanıyla prensibiyle emr bil maruf İslam'ın şartları arasına giriyor. Sehim. Nehyanil münker. Bu da bir sehim olarak İslam'ın içine giriyor. Vel cihat fi sebilillah. Allah yolunda mücahede bu da bir sehimdir. Mücahide bütün çeşitleriyle sehimdir. Nasıl mücahide yapacaksınız? Farz olduğu zaman her birisi ayrı bir sehim ve bu bütün çeşitleriyle İslam'ın içinde, bütünün içinde dünyayı İslam içinde mühim bir rükündür. Ve sözünü tamamlıyor Fahri Kainat Efendimiz. Bunlardan hissesi olmayan haybet ve husran içindedir. Bu sehimlerden nasipsizdir, Allah'tan nasipsizdir, Resulullah'tan nasipsizdir, Kur'an'dan nasipsizdir. وَقَدْ خَابَ men la سَحْمَلَهُ Hiçbir hissesi olmayan, hiçbir hissesi yoktur. Namaz, kaşığıyla örfaneye iştirak edeceksiniz, zekatı sırtlayıp örfaneye iştirak edeceksiniz. Orocu omuzunuza alıp örfhaneye iştirak edeceksiniz. Hacca binip örfhaneye iştirak edeceksiniz. Bunlardan bir tanesiyle örfhaneye iştirak etmiyor iseniz, İslam'dan nasibiniz yok demektir. Bu son sözü caminin dışına atıyor. Cemaatimi tenzih ve tebriye ediyorum. Cemaat inşallah, İslam'ın sekiz zahminden de yeri geldiği zaman hissedar olacak bütünüyle arsan payını almaya çalışacaktır. Allahu Teala ve Tekaddüs Hazretleri bize mükellef olarak bizler mükellefiyet olarak tahmil buyurduğu her şeyi hakkıyla edaya muvaffak kılsın. Bunlar işin bir yönüdür ve sadece formüllerin edasından ibarettir. Bugün kısaca üzerinde durmaya çalışacağım şey Biraz daha meselenin batınını teşkil etmektedir. Namazını kılacaksın. Onun esrarı üzerinde durduk. Oruç ve zekata intikal edemedik ettiğimiz zaman onların esrarı üzerinde de duracağız. Az çok kelimeyi tevhidin esrarı üzerinde durduk. Bunlar meselenin iç yüzünü bize anlatıyor. Le dünyat diyoruz. Dış görünüşü itibariyle Şekilden ibaret olan, yapacağımız şeylerin, verasında işin hakiki yüzünü görme. Bütün sehimler hakkıyla eda edecek. Ve hakkıyla eda etmeye muvaffakiyeti Allah'tan dileyeceğiz. Zira bu mesele bir gönül meselesidir. İzana dayalı olarak işlenecek bu mesele, iç duruluğuyla eda edildiği zaman makbul olacaktır duyguların duruluğuyla eda edildiği zaman makbul olacaktır. Sizin semalara doğru pervaz edip yükselmenize badi olacak husus, samimiyetiniz ve ihlasınız olacaktır. Yapacağınız bu formüllerin ruhu ihlastır. Yani yapılan şeyin Allah için yapılmasıdır. Namaz Allah için, oruç Allah için, şu anda üzerinde bulunduğumuz ve fiilen haccacın üzerinde bulunduğu hac meselesi de Allah için olacaktır. Fahri Efendimiz şu endişe verici hususta bir yara yapmak basıyor belki de neşterle dokunuyor. İza kana ahiru zaman kharaca ennasu ila'l hacce arba'at asnaf. Salatunhum linnezhatin ve ogniyahu'm Vafukara <gülüyor> umlil meeleetim. Vakurra umli sumati Keal. Akhir zaman olduğunda halk hacca gitme mevzuunda dört sınıfı ayrılır. Hacca dört sınıf halinde giderler. Hz Muhammed Aleyhisselatu vesselam'ın tevhid ettiğim. Muhammed'i bir sınıf haline getirdiğim. Adı altında Allah'ın mübarek ismi etrafında toplanmayı temin buyurdum. Ümmeti Muhammed Ali sallatu vesselam ibadeti taatını yaparken hususiyle maşeri vicdanın terennümü olan haccı yaparken ibadeti kübra bu büyük şairi yerine getirirken dört sınıfa ayrılırlar buyuruyor. İleri gelen ricali devlet tenezzü için turistik maksatla giderler buyuruyoruz. Siz 20. asrın seviyeli bir ufkuna çıkıp manzaraya aleme baktığınız zaman bu sınıfların tabur tabur oraya gittiğini göreceksiniz. Ricali devlet, hükümet eliyle oraya gidenler turistik maksatla, gezi maksadıyla gidecekler, yer görelim diye gidecekler. اِنَّمَا لَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ مْرِ اِمَّانَوَى Ameller niyetiledir, kim oraya ne maksatla giderse alacağı odur. Nüzhet için giden nüzhet alacak, Beytullah için giden Allah'ın evinde Allah'a misafir olacak. وَاَغْنِيَاؤُهُمْ لِلْتِجَارَةِمْ Zenginler ticaret maksadıyla gidecek, İthalat-ihracat işlerini kurcalayacak, orada şahsi çıkarlarını düşünecek, belki cemiyete ve milletlerine dönük işlerden bile uzak kalacaklar. Bu hususu başka yönüyle izah ederken, İslam alemi arasındaki meselelerin bu büyük kongrede halledilmesi haccın hikmetlerinden bir tanesidir, bu başka. Ferdin ticaret maksadıyla şahsi çıkarları hesabıyla oraya gitmesi tamamen başka bir meseledir. وَفُقَرَاءُهُمْ لِلْمَسْأَلَةِ Fakirler de dilencilik yapmak için oraya giderler, teseül için oraya giderler. Paramı kaybettim deyip milletten avam ifadesiyle parasızdırmak için oraya giderler. Tavafta dilenirler, Arafat'ta dilenirler, Müzdelifede dilenirler. Orayı dilencilerin yatağı haline getirirler. Farik Efendimiz Efendimiz buyuruyor. "Vekurra'uhum lis-sum'atim." Okuyucular, Kur'an okuyanlar da güzel Kur'an okuduklarını halka duyurmak için oraya giderler. Siz isterseniz 20. asırda eda edilen haccın ufkuna yükselin. Manzarayı aleme bakın. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'a müsned bu sıralama, bu tasnif içinde yerini alan sınıfları peşi peşine tabur halinde oraya gittiğini müşahede edersiniz. Ve qurra'u hum lis söylememiş varik aynat efendimiz. Herhalde onu kur'allara irca buyurmuş. Zira Fahri Kainat Efendimiz'in Remzen işaret buyurduğu parmak bastığı bu şeyi, kendimde riyakarların büyüklerinden birisi olduğum halde orada daniskasını gördüm ki, başkalarının bu mevzudaki riyakarlığından tiksindim, varın Riyakarlığın korkunç boğutlarını siz hesap edin. Beni tiksindirecek riyakarlığın artık ne hale geldiğini siz varın hesap edin. Vâizleri Allahu Alem Fahrî Efendimiz Kurra'a irca buyurmuşlardır. Haç büyük bir ibadettir. Hayatta bir kere eda ile bütün günahların affını tekefül eden bir ibadettir. İnsanı anadan doğma günahlardan arınmış hale getiren bir ibadettir. Fert bu ibadetin içinde bulunursa kalbiyle kalbini yanında taşıyarak hacca gidersen İslam ölümüyle hüşyar hale gelmiş duygularını yanında taşıyarak hacca gidersen mehabetullah ve makafetullah altında menasiki hacca eda edersem, orada coşarsa, taşarsa anadan doğmuş gibi günahlarından arınmış olarak memleketine avdet eder. Allahu Teala Hazretleri cümleye nasip etsin. Benim söylediğim bu şeyler belki, çoklarınız için istirahat ve istibad edilen hususlardandır. Zira hakikaten gönlü tenevvür etmiş, kafasıyla marifetullah ufkuna ulaşmış insanlar, sultan oldukları zaman oryanuset için gitmeyi düşünmedikleri gibi, zengin oldukları zamanda şahsi ticaret yapma ve şahsi çıkarlar peşinden koşmayı düşünmezler. Keza fakir oldukları zaman dilenciliği akıllarının köşesinden geçirmezler. Kur'an okudukları zamanda süm'a ve bulunmazlar. Siz böyle bir cemaat iseniz şayet ''Beynekum ve beynallah'' der meseleyi geçerim. Sizinle Allah arasında bir meseledir. Ben bu herhangi bir kimse iddia edecek durumda değilim. Nefsimi levmetmeye gelince o onu çok iyi bildiğim için Ayyarlığına çok iyi muttali olduğum için, şu ana kadar oynadığı oyunlardan biriyle bir daha karşıma çıkmadığı için, hep yeni yeni oyunlarla namazda bile burnumun üstüne sürttüğü için, ayyarlığını çok iyi biliyorum. Ona ne kadar vursam sezadır, ama sizinle efaliniz arasına giremem, onu Allah'a havale ederim. Nefsimle beraber bozuk ise Allah ıslah eylesin. Salah içinde ise devam lütfeylesin. Gönül hüşşar olarak her ibadet gibi hac haçta eda edilecek. Hayatta çok az nasip olan, pek çoklarına bir kere nasip olan bu ibadetü taatı gaflet içinde geçirmek zaten uygun değildir. Zaten seza yakışmaz mü'mine, mü'mine seza değildir. Beş-on günlük bu uhrevi ticareti esnasında mümin, avam ifadesiyle dört göz olmalı, gözünü dört açmalı. Bir an, bir zaman, bir anı seyyale fevt etmeden, haktan gelen meltemlere göksünü mehbit ve mâkes yapmalım. Kalbi hayatının tenevrüyle buraya dönmeye çalışmalı. Kâbe'yi tavaf etmeliyim. Edecek takatı kalmazsa oturup seyretmeliyim. Ayakta durma hali iktidarı kalmazsa başını kuma koyup orada uzanmalı. Yeme ve içme gibi şeylerle vaktini israf etmemeliyim. Arafat'a gittiği zaman etrafı telviz edecek şeyleri mideye indirmemeliyim. Zira Fari Kâinat Efendimiz'in Oroç olup olmadığına dair orada tek emare bunu öğrenmek için içtiği bir yudum sütten bahsediliyor. Sadece zeval vaktinden ta güneş batacağına kadar devesinin üstünde bir eli yorulunca öbürünü öbürü yorulunca öbürünü kaldırdığından bahsediliyor. Arafatta duruşun bir anını bir anı seyyalesini fevt etmeden dua dua yalvardığından bahsediliyor. Müzdelife'ye gittiği zaman orada horul horul uyuduğuna dair hiçbir rivayet yoktur. Aksine i̇bn Abbas'ın teyidatı altında sabaha kadar şafak sökünceye kadar orada da yalvarıp yakardığından bahsediliyor. Sahabide hüşşar göz hüşrar dima etrafında halakalar teşkil etmiş, onu dinliyor ve duasını amin diyordu. Öyleyse bir kere insana nasip ve müyesser olan, Dünyada ahirete müteveccih bu yolculuktan, Allah'ın davetine icabet ederek, bir ziyaretçi, bir misafir olarak, harem-i ilahi içinde, bir ziyarete muvaffak olan, bu misafirliğe muvaffak olan bir insan, orada geçireceği bütün dakikaları, gözleri açık, kalbi hüşşar olarak geçirmeli. Bir an fevt etmemeli, Belki o anda Mevla rahmetiyle kalbine misafir gelir. Bir an vakit fevt etmemeli. Belki o dakikada Mevla kalbini yur yıkar, kurb-ü huzuruna almaya liyakatli hale getirir onu. Cenab-ı Hak nasip buyurursa yeniden, bu şekilde edaya sizlerle beraber muvaffak kılsın Abd-i Kemterini. Hac eda edilirken, onun iç yüzüne müteveccih nazarla onu eda etmeye çalışacağız. Bu da biraz onun taşıdığı mana yani gahban olmaya bağlıdır. Hac, bir fehimle başlar, bir şevkle devam eder, bir azimle belli doğruya ulaşır. Bir masivadan kati alaka, veya yakayı kimsenin eline vermeme ve kimsenin yakasını tutmamakla matlup kapısı açılı verir. Haç bir fehimden ibarettir. Yaptığı şeyin manasını müdrik olmadan ibarettir. Kesrette vahid ve ehad olan Hazreti Allah'la beraber olup vahdetin cilvesini duymaktan ibarettir halk için de hakla beraber olmanın ünvanıdır. Eski devirlerde ünsbillah ve tevahhüş binnas yapmak için ruhbaniyet vardır. ذَلِكَ بَاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهْبَانًا وَاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ diyen Kur'an-ı Kerim tebcil ediyor onları. Allah'a vasıl olmak için, kiliselerin en ücra yerlerinde kendilerini ibadetü taata veren, Rahip ve rahibeyi tebcil ediyor. Tevhid akidesi içinde olan rahip ve rahibeyi tebcil ediyor. Onların seyyahatını, Mescid-i Aksa'ya seyahatlerini tebcil ediyor. Fahri Kainat Efendimize soruyorlar. Ya Allah ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın ruhbaniyeti nasıl olacak? Yani üns vasıl olmasın. Daha doğrusu ünsbillah elde etmesi ve tevhüş bin nasa yükselmesin. Allah'a enis olmasın. Allah'a dostale gelmesi tabirca istem. En yakın rafikir, rafiki vefadarı Allah bulunması. bunu nasıl insan elde eder? Eskiden Havra ve Kilise yoluyla buna yükselme oluyordu. O dinler tahrife uğramadan. Yahudi'nin, Hristiyan'ın elinde onu getiren, o kitabı getiren Nebi'nin maksadının aksında tefsir ve tevhile tabi tutulmadan havrada ve kilisede Allah'a yükselme oluyordum. Halktan alaka kesilerek, vahdete dalınarak halvetilik havası içinde Allah'a vasıl olmuyordum. Bizde nasıl olacak diye soruyor. Allah Resulü Ruhunda büyük bir dinamizmi taşıyan kendi ümmetinin ruhuna tercüman olarak Allah'ın emriyle şöyle buyuruyor. Fakat abdalan Allahu bil jihad veya fakat abdalan Allahu biha el jihad ve tekmire yani hacce. Allah celle celaluhu ruhbaniyet ve seyyati cihada tebdil buyurdu. Ve tekbire tebdil buyurdu. Yani hac etmeye tebdil buyurdu. Benim ümmetimin ruhbaniyeti haddedir, cihattadır. Benim ümmetimin Mescid-i Aksa'ya seyyahatı yerine seyyahatı haccadır, tekbiredir. Et tekbir ala kulli şeref. Her iniş ve çıkışta Allahu akbar, Allahu akbar ve ya lebbeyk, Allahümme lebbeyk deme. Benim ümmetimin bu mevsuda ruhbaniyeti olacaktır. Bu noktada azıcık duracağım. Yahudi ve Hristiyan, Allah'la münasebeti, kaviyeti esis ve teşkil etmek için inzivahanelere ve çilehanelere çekiliyorlardı. Üst üste erbainler yapıyorlardı. Senelerce bir insanla konuşmuyorlardı. Belki aylarca ağızlarına hayvanı gıda koymuyorlardı. Ta ruhlarında bir tenevvür olsun. Ta böyle halvette vahdete vasıl olsunlar. Ta iç alemlerine haktan bir menfez açılsın, Sırtlarında bir yük olarak taşıdıkları hayatın ağırlığından kurtulsunlar. İnandıkları şeyi vicdanlarında ayan beyan görsünle müşahede etsinler. İç alemlerindeki menfezze uhrevi alemlerde gezsinler. Meşaide ahiret ve kıyamette dolaşsınlar, Sırata varsınlar mizanı görsünler hakkı müşahede etsinler cennette hurilerin perdedarlığına şahit olsun tekrar kesrete dönsünler bunun için bin türlü çile bin türlü ıstırap halvet hanelerde çekiyor ruhbaniyet teessüs ettiriyor bununla üs billaha oluyor bununla tevehüş bin nasi elde ediyorlardı benim ümmetim aleyhissalatü vesselam buyuruyor benim ümmetimin ruhbaniyeti ve seyyahati cihattadır. Cihatta bunu yapacaklar. Ümmetimin nüsheti cihattadır. Yer görecek ümmetim. Gördüğü yerler içinde gün gelecek, an gelecek ki ahirete ait yerleri de görecekler. Sadece dünyaya ait dünyanın dar kalıpları içinde seyahatları inisihar edip kalmayacak. An olacak ki vapurları lahut aleminin zahiline ulaşacak. Ve la tahsebenner lezine kutilu fî sebîlillâhi Bayrağının altında toplandıklarını görecekler. Kanla yunmuş, yıkanmış ayrı bir aleme gitmiş olduklarını görecekler ama sofraların peşi peşine kendilerine gelip gittiğini de görecekler. Menziller temade edip duracak, fakat dünyaya ait mumut menziller, monoton menziller değil. Ukravi menzillerin çilveleri içinde tatlı, birbirine benzeyen fakat farklı ve farikalı menzilleri müşahede edecekler. Benim ümmetimin seyihati cihat buyuruyor Allah Resulu, Sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetim seyihatı olan cihadı bırakınca başka bir hadisi şerifte buyuruyor mehabeti İslamiye gider ondan yani ezilirler başkaları karşısından eskiden onları duyduğu zaman dudağı patlayan kefere ve fecere adlarını duyduğu zaman istihza mevzu olurlar mehabeti İslamiye gider hiçbir heybet hiçbir celadet hiçbir ihtişam kefere ve fecerenin kalbine korku salacak hiçbir azamet ve celadet kalmaz seyahat terk ettiklerinden dolayı. Çünkü seyahat terk ettikleri için manevi sıhhatlarını, kalbi sıhhatlarını kaybettiler demektir. Ruhi sıhhat ve selametlerini kaybettiler demektir. Benim ümmetimin seyahat-ı cihattadır. Cihat. Cihat o kadar ehemmiyeti hais ki Mekke fethedildikten sonra bir sahabi kalkıyor Medine'ye hicret etmek istiyor. O güne kadar Fahri Kainat Efendimiz Allah'a iman, bana iman ve bana sadakat ve aynı zamanda hicret buyuruyordu. İşte bunun üzerine bir at. Allah'a iman, bana iman, bana sadakat ve bunun üzerine hicret, işte bana bir at. Herkes ona göre bir at ediyordu. Mekke fethedildikten sonra hicret edeyim mi ya Resulallah? Allah Resulü şöyle buyurdu, La hicrete ba'del fethu velakinnel cihat Fetihten sonra hicret yoktur, cihat var artık. Hicretin yerini cihat aldım. Ruhbaniyette ve kıssislikte bulunan seyyahatın yerini cihat aldım. Ümmeti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın kalp ve kafa selametinin teminatı olarak her şeyin yerini cihat aldım. Bu işin bir yönü. İkinci yönü ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam ruhbaniyeti hâlde bulacaktır. Zira ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın ruhbaniyeti halvette vahdeti arama değildir. İnsanlardan tecerrüd için daha hakka vasıl olma değildir. Belki kesrette vahdetin unvanı olabilecek ibadeti yapmak. Belki halk içinde, gürültü içinde, sessizlikten sarhoş olmak, belki etraftaki tarrakaları duymadan sadece haktan gelen meltemlerle müteessim ve müteallim bulunmak veya müteessir bulunmak, asıl mesele kesret içinde vahdet, asıl mesele halk içinde hakla beraber olmam. İşte hac, bu noktada bu iki meselenin ünvanı olmuştur. Haçta siz bir cemmi gafir içinde tavaf edersiniz. Gerçek tavafı eda eden, metafta dönen bir insan, ayağının dibinde ve yer kabuğunun altında tavaf eden cinleri tahayyül ve tasavvur eder, belki basar ve basiretinin açılmasına göre müşahede eder başını kaldırdığı zaman ta Sidretül Münta'a'ya kadar bu ulvi metafta, meleklerin pervaz edip döndüklerini müşahede eder. Normu âleme has, normu âlemin sultanı insan, melek ve cin arasından Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil etmek ve rahmetine yanaşabilmek için Kabe'nin etrafında dönüp dururken Üzerinde melekler tevâf etmekte, altında cinler tavaf etmektedir. Bu fehm için haccı tevâf edecek, bu fehm diyoruz. Meseleyi anlama demektir bu. Bu hava içinde kendinden geçen bir insan, nereden hak bana kapı açacak? Hangi kapıdan el uzatıp yalvaracağım? Ne zaman dökülecek ve saçılacağım? Ne zaman dergâh-ı hadiyetine davet tuvâkı olacak? ne zaman kalp telefonuyla benimle konuşacak, ne zaman mest ve sermez kendimden geçeceğim, dönüşte bunu arayacak, doğacağını yakalayacağına kadar durmadan tavaf edecek. Onun içindir ki Muhbir-i Sadık'ın ifadeleri içinde, yeryüzünde sahil mescitlere girdiğiniz zaman taiyyye-i mescit nevinden namaz kılacaksınız. Halbuki Beytullah'ta olduğunuz zaman muttasıl tavaf edeceksiniz. Tavaf imkanı bulamazsanız bakacaksınız, o zaman dahi gözden günahı giderecek o nazar, o seyir, o temaşa gözünüzden günahı silip süpürüp götürecektir. Buna fehim diyoruz. Seyahatın manasını anlama, ruhbaniyetin manasını anlama. Bu hava içindeki bir insan, Metafta etrafında bir sürü insan bulunsa dahi o sadece hakkı görecek. Kesrette vahdete başı ulaşacak. Halk içinde hakla beraber olacak. Arafat'a tam manasında bir urucu siz tasavvur ediniz. Kafile kafile oraya doğru giden kimse, etrafından gelip geçen kimseler vardır. Belki yer yer sadece seslerini duyar. Karaltılar olarak belki yanından gelip geçtiklerine az çok muttali olur. Fakat o sadece kendi kendiyle meşguldür. Halk içindedir ama hakla beraberdir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk derken, Cenab-ı Hakk'ın onun bu feryadına figanına cevap verdiğini vicdanında duyarak Arafat'a doğru gitmektedir. Müzdelife'ye gelip orada geceyi geçirdiği zaman bir beytutetle orada da teşerrüf ettiği zaman bir an haktan ayrılmaz. Hakkın emrine imtisalen vakfesini yapar oradan ayrılırken, şeytanı taşlamaya giderken, yine halkın içindedir fakat hakla beraberdir. Yine kesret içindedir fakat vahdet manasını ifade etmekte ve yaptığı işle işi vahdete ünvan olmaktadır. Ruhbaniyetin yerine konan şeydir zira alem şumur bir din insanlığı insanlığın maddi manevi saadetini hedef alan bir din insanlıktan insanlardan kaçmayı emredemez zaviyelere kapanmayı emredemez halkın içinde halkla beraber hakka gitmem fahri kainat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraç yapıyor ubudiyetiyle kevnü mekanı kat edecek bir seyahata katlanıyor Hakkı görüyor, Hakkı müşahede ediyor. erkân imaniyeye muttali oluyor. Meleklerin yazı yazan kalemlerinin seslerini duyuyor. Hurilerin perdedarlığına şahit oluyor. Fakat yeniden dönüyor, halkın içine geliyor. Belli ufka ulaştıktan sonra halkın elinden tutmam, halkla beraber Hakk'a yükselmem, bu büyük vazife için Yeniden şu ten tenceresin içinde kaynamak üzere, dağlar olmak üzere, bin ıstırap, bin çile çekmek üzere beşerin içine dönüyor. Din'in ruhu budur. Biz insanlık olarak insanlarla beraber ruhbaniyeti teessüs ettiririz. Öyleyse kalvet vahdethanelerde, vahdet hanelerde değil, biz bunu cumada Camide, bayramda, hacda, Arafat'ta, Müzelife'de ve Metaf'ta yapacağız. Yaptığımızı vicdanımızda duyacak. Bu hakikaten mesafe kat ettiğimize vicdanımızda şahit olacağız. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri hacin bu manadaki fehmi idrak ettirsin Teala. Bu bir fehimdir. Neyi fehimdir? ak tarafından davet edildiğini fehim. Ve azzin bil <gülüyor> hac yatuk rijalen ala kulli zamir yatina min kulli faj amik. İbrahim Aleyhisselam Allah emriyle bütün insanları hacca davet ediyor. Sen hakka davet ediliyorsun. Sonra bunun manası üzerinde duracağım inşallahutaala. Sen bir ziyaretçisin. Sen misafirsin. Mihmandar kerim olan Allah'ın evine davet ediliyorsun. Misafir olduğun zat sana ikram edecektir. Çeşit çeşit nimetlerle muhtaç olduğun şeyleri sana verecektir. Cismaniyetin yanı başında ruhi yapına, kalbi yapına ve fikir yapına Allah gıdalar ihsan edecektir. Sen ruhunla, kalbinle doymuş olarak avdet edeceksin memleketine. Allah, sen onun evini, onun davetine icabet ederek ziyaret edince seni ikramsız bırakmayacaktır. En büyük ikramı rüyeti cemal şeklinde yapacaktır. Allah, misafirlerine cemalini gösterecektir. Nimetlerini onların önüne uzatırken, korken... İyi bir pervere, iyi bir mihmandara yakışır ve seza olan nimetten, lütuftan onları mahrum bırakmayacaktır. Misafirlerine en güzel yüz gösterme keyfiyeti, misafirlerinin bizzat huzurunda bulunmam, onlara enisi celis olmam, nimetleri bizzat eliyle verdiğini gösterme ve bunu duyurmam, onların nimetlerden istifadesine şahit olmam. İşte hacca bu fehm içinde gidiyorsunuz. Bu ziyaret ve bu misafirlik havası içine siz girince içinizde bir şevk olacak. Zira siz Allah'ın evine gidiyorsunuz. Allah'a misafir olacaksınız. Ebu Eyyubil Ensari Hazretlerine değil, Fahri Kainat Efendimiz'e de değil. Allah'a misafir olacaksınız. Ve men dekalehu kâne Beytullah'a giren emniyete ermiş demektir. Bunun bir manası şudur, orada kimseye kıyılmaz. Kimsenin kanına girilmez. Cülüm işlese, cinayet işlese, Beytullah'a sığınsa kimse ona dokunamaz. Sineyi öldürülmez. Ab bitine kıyılmaz. Otu kesilmez, ağacı doğranmaz. Bu meselenin bir yönüdür kütüb fıkıya fıkhiye zaviyesinden bir yönüdür. Bir diğer yönü vardır ki, siz bizzat şahit olmuşunuzdur, gidenler şahit olmuşlardır. Dışarıda sinekler böyle kaynaşırken, içine girdiğiniz zaman kendinizi emniyette görürsünüz. Başkaları tedirgin olmuşsa kalbini istikamette tutamamıştır. Dışarıda sinekler böyle kaynaşır da, iki dakika oturmana müsaade etmezler, her tarafını ısırırlar. Beytullah'ın içine girersiniz üstü açıktır. Nesine kısırır ne de başka şey ısırır. Ben kimsenin bu mevzuda şikayetine şahit olmadım. Eğer ısırılacak bir vücut bulunsaydı benimkiydi beni de ısırmadığına göre kimseyi ısırmamış demektiyim. Ve men dakhalahu kana amina. Zira sen nerede bulunuyorsun Allah'ın evinde? Ona misafir olmuşsun yeryüzünde mahbiti i nazarı rahmanisi ve ilahisi beytullah'a misafir olmuşsun adı üstünde Allah'ın evi orası ve men dekha lehu kâne sen bu ziyarete gidiyorsun ona misafir olmaya gidiyorsun muhakkak ki sana ikramda bulunacak zira kerim bir mihmandardır evine gittiğiniz en namert en cimri insanlar dahi bir çay, bir kahvesiz sizi bırakmazlar. Kaldı ki ganiye alelitlak, mutlak olan Hazreti Allah, lütfedecek sizi gani kılacak, sizi gına edecek, doyuracaktır. Cemalini de gösterecektir. Ama burada bu gözler onu göremez. Onun içindir ki burada vicdan onu görür. Kalben insan muttali olur cismani gözüyle öbür alemde müşahede edecek demektir. Defterine kaydediliyor. Sen de sıraya girdin. Görmeye hak kazandın. Cemalullah'ı müşahede etmek üzere sen de yerini al, defterine kaydediliyor. Bu nimetlerin, bulutufların bir kısmı burada ihsan ediliyor. Mihmandar-ı Kerim tarafından. Bir kısmı öbür alemde ihsan edilecek. İşte bu manayı fehm ...sizin içinizde bir şevk meydana getirecektir...